Fusilet Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamim Bu ayetleri bilecek, anlayacak herhangi bir kavim için ayrı ayrı açıklanmış, hükmünce amel edenlere müjdeler verici, muhaliflerini başlarına gelecek fena akibetlerle korkutucu, Arapça bir Kur'an olmak üzere Rahman ve Rahim tarafından indirilmiş bir kitaptır. Böyle iken onların çoğu bunu düşünüp kabulden yüz çevirmiştir. Artı dinlemezler onlar. Onlar bizi kendisine davet ede geldiğin şeyden kalplerimiz örtüler içindedir. Kulaklarımızda bir ağırlık, bizimle senin aranda bir perde vardır. O halde sen dinince amel ve hareket et. Biz de şüphesiz Dinimize göre amel ve hareket edeceğiz derler. De ki Habibim ben ancak sizin gibi bir insanım. Yalnız bana şu vahyolunuyor. Sizin ilahınız ancak bir tek ilahdır. Onun için hepiniz ona doğrulun. Ondan mağfiret isteyin. Vay haline o Allah'a ortak tanıyanların ki onlar zekat vermezler. Onlar ahireti inkar ile kafir olanların ta kendileridir. Hakikat, iman edip de iyi amel ve hareketlerde bulunanlar yok mu? Onlar için başa kakılmayan yahut tükenmeyen mükafat vardır. De ki, gerçeksiz mi o arzı iki günde, iki evrede Yaradan'a ısrar ile diyor? ona ortaklar katıyorsunuz, o alemlerin Rabbi'dir. O 4 gün içinde 4 evrede yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı. Orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti. Sonra iradesi göğe ki o bir buhar halinde idi, doğruldu da ona ve arza, ikiniz de ister istemez gelin buyurdu. Onlar da isteye isteye geldik dediler. Bu surette onları yedi gök olmak üzere iki günde vücuda getirdi. Her gökte ona ait emri vahyetti. Dünya göğünü de kandillerle donattık. Onu afetlerden koruduk. İşte bütün bunlar o mutlak kadir, o her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Eğer onlar bu beyandan sonra yine imandan yüz çevirirlerse de ki, ve Semud'u çarpan yıldırım gibi size de bir azabın gelip çatabileceğini hatırlatırım onlara. Allah'tan başkasına tapmayın diye, önlerinden ve arkalarından peygamberler geldiği vakit dediler ki, eğer Rabbimiz dileseydi, elbette üstümüze melekler indirirdi. Onun için biz, Sizinle gönderilen şeylere küfredicileriz. Aat kavmine gelince onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar. Ve kuvvetçe bizden daha güçlü kimmiş dediler. Onlar kendilerini yaratıp durmakta olan Allah'ı ki O bunlardan pek çok kuvvetlidir. Hiç düşünmediler mi? Onlar bizim mucizelerimizi bilerek inkar ediyorlar. Bundan dolayı biz de dünya hayatında zillet azabını kendilerine tattırmamız için uğursuz uğursuz günlerde üzerlerine çok gürültülü bir bora gönderdik. Ahiret azabı elbet daha horlayıcıdır. Onlara hiçbir suretle yardım da olunmaz. Semud'a gelince biz onlara da doğru yolu gösterdik. Ama onlar körlüğü iddia tercih ettiler onun için kendilerini kazana geldikleri şirk ve maasi yüzünden o horlayıcı azap yıldırımı tutu verdi içlerinden iman edip de Allah'tan korkanları ise kurtardı hatırla o günü ki Allah'ın düşmanları işte onlar toplu halde ateşe sürüleceklerdir nihayet oraya geldikleri zaman onlar ne yapıyor idiseler Kulakları, gözleri, derileri kendilerinin aleyhinde şahitlik edecektir. Derilerine şöyle denilir derler. Bizim aleyhimize neye şahitlik ettiniz? Onlar da bizi dediler derler. Her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yaratmıştır. Yine ancak O'na döndürülüp götürülüyorsunuz. Siz...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 Dayanabilirlerse işte onların yurdu ateş Yok Eğer hoşnut oldukları dünyaya Tekrar dönmek isterlerse Bu surette de onlar Hoşnut edilecek değildirler Biz onların başına Bir takım arkadaşlar sardık da Bu arkadaşlar onlara Geçmişlerini ve geleceklerini Süslü gösterdiler Böylece Kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları ile ilgili o söz, azap onlar içinde gerçekleşti. Çünkü onlar ziyana uğrayanlardı. O küfredenler şöyle dediler. Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Onun hakkında manasız yaygaralar, gürültüler yapın. Belki galebe edersiniz. İşte biz o kafirlere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 Vaat olunduğunuz cennetle sevinin diye melekler inecektir. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınıza çok yarılgayıcı, çok esirgeyici Allah'tan bir fazlı kerem olmak üzere burada. Canlarınız neyi hoşlanırsa hepsi sizindir. Burada ne isterseniz hepsi sizin. İnsanları Allah'a davet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 Bu en güzel haslete sabredenlerden başkası kavuşturulmaz. Buna büyük bir hazzamalik olandan gayrısı eriştirilmez. Eğer seni şeytandan bir dürtüş fitlerse hemen Allah'a sığın. Çünkü o senin sığındığını bizzat aklıyla işiten niyetini, salahını çok iyi bilendir. Gece gündüz, güneş, ay hep onun Allah'ın ayetlerindendir. Siz ne güneşe, ne aya secde etmeyin. Bunları yaratan Allah'a secde edin eğer ona ibadet edecekseniz. Eğer buna karşı kibirlenmek isterlerse Rabbinin nezdinde bulunanlar onlar hiç usanmayacak. Zaten kendisini gece gündüz tesbih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 işte bunlar şüphesiz bize gizli kalmazlar. Halbuki o cidden sağlam bir kitaptır. Ki ne önünden ne ardından ona hiçbir batıl yanaşıp gelemez. O bütün kainatın hamd ettiği, o yegane hüküm ve hikmet sahibi Allah'tan indirilmedir. Tabii sana senden evvelki peygamberlere de söylenmiş olandan başka bir şey söylenmiyor. Şüphe yok ki senin Rabbin hem mutlak mağfiret sahibidir hem çok elem verici azap sahibi. Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an yapsaydık muhakkak ki ayetleri açıklanmalı değil miydi? Araba mensup bir muhataba Arapça olmayan bir Kur'an mı diyeceklerdi? Onlara söyle. Söyle.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 Önceden taptıkları nesneler onlardan uzaklaşıp kaybolmuştur olacaktır. Onlar kendilerine azaptan kaçıp kurtulacak hiçbir yer olmadığını anlamışlardır, anlayacaklardır. İnsan hayır talep etmekten usanmaz. Eğer ona bir şer dokunursa bakarsın ki o şimdi Allah'ın fazla rahmetinden ümidini kesmiş,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 Eki eğer o Kur'an Allah nezdinden gelmiş de sonra siz ona küfür etmişseniz bana haber verin. Hak'tan uzak bir muhalefette bulunanın ha kendisi olan sizden daha sakkın kimdir? Gerek afakta gerek kendi nefislerinizde ayetlerimizi yakında onlara göstereceğiz. Nihayet onun hak olduğu şüphesiz kendileri içinde apaçık meydana çıkacaktır. Rabbinin her şeye hakkıyla şahit olması sana kafi değil mi? Gözünü aç. Muhakkak onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Gözünü aç. O hakikaten her şeyi çepeçevre kuşatandır.